Peygamber mescide gittiğinde minbere çıktı ve Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi. Ey insanlar! Ailem hakkında doğru olmayan şeyleri söyleyerek beni inciten insanlar için ne dersiniz? Allah'a yemin olsun ki ben ailemde ve onların konuştuğu kişilerde iyilikten başka bir şey görmedim. Onlar yanlarında ben olmaksızın evlerimden hiçbirine girmezler. Peygamber konuşmasını bitirir bitirmez Üseyd ayağa kalktı ve... Ey Allah'ın Resulü, eğer o dediklerin evsten iseler biz onlara hadlerini bildiririz. Eğer onlar Hazreç kabilesinden kardeşlerimizse bize emir ver de başlarını keselim." dedi. O sözünü bitirmeden Saad İbni Ubade ayağa kalkmıştı. Çünkü iftirayı ilk başlatanlar ve Hassan bin Sabit Hazreç'tendiler. Allah aşkına, yalan söylüyorsun." dedi. Saad, "Sen onları öldürmeyeceksin. Öldürmezsin de onlar senin kabilenden olsaydı böyle konuşmazdın. Üseyd asıl yalan söyleyen sensin. Onları öldüreceğiz. Sen de münafıkların tarafını tutan bir münafıksın dedi. İki kabile de ayaklanmış birbirine girmek üzereydi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara sakin olmalarını söyledi ve minberden inerek onları teskin edip evlerine gönderdi. Eğer Ayşe peygamberin kendisini topluluk içinde minberden savunduğunu bilseydi bu kadar üzülmezdi. Fakat o zaman için henüz bu konuda bir şey bilmiyordu. O, sadece peygamberin etrafındakilere kendisiyle ilgili sorular sorduğunu biliyordu. Ayşe bunun peygamberin kesin bir tutum ortaya koymaması anlamına geldiğini düşünüp üzülüyordu. Ayşe ondan kendi içindekileri okumasını beklemiyordu. Çünkü o, peygambere gayb haberlerinin Allah tarafından bildirildiğini biliyordu. O, ben sadece Allah'ın bana bildirdiklerini bilebilirim derdi. O, insanların düşüncelerini okumazdı. Fakat Aişe, peygamberden ona karşı duyduğu bağlılığının suçlandığı şeyi yapmasını imkansız kılacak denli büyük olduğunu bilmesini bekliyordu. Her ne olursa olsun, sadece onun, Ayşe ve Safvan'ın masum olduğuna inanması yeterli değildi. Mesele çok ciddiydi ve onların suçsuz olduğunu tüm topluma ispat edecek bir delile ihtiyaç vardı. Bu konuda en az yardım edense Aişe'ydi. Artık onun bu süre gelen sessizliği sona ermeliydi. Onun söyleyeceği hiçbir şey bu meseleyi çözmeye yetmezdi. Fakat Kur'an, nüzulü sırasında sorulan sorulara cevap vereceğini vaat ediyordu. Maide Suresi 105. Ayet Bu kez Peygamber sadece vahiyle bir cevap gelsin diye birçok kişiye aynı soruları sormuştu. Fakat belki de bu sorunun meseleyle en yakından ilgili olan kişiye sorulması gerekiyordu. Aişe radıyallahu anha ben ailemle beraberdim dedi. İki gece ve bir gün boyunca sürekli ağlamıştım. Onlar benimle birlikte otururken ensardan bir kadın bize katılmak için izin istedi. Ben girmesine izin verdim. O da oturdu ve benimle birlikte ağladı. Daha sonra peygamber gelip oturdu. İnsanlar benim hakkımda konuşmaya başladığından beri hiç benimle oturmamıştı. Olaydan bu yana bir ay geçmişti. Semadan da hiçbir haber gelmiyordu. Allah'tan başka ilah yoktur diye şehadet getirdikten sonra bana şöyle dedi. Ey Ayşe, bana seninle ilgili şunları şunları söylediler. Eğer sen masumsan, Allah senin masum olduğunu açıklar. Eğer yasak olan şeyi yaptıysan, Allah'tan bağışlanma dile ve tevbe et. Çünkü kul eğer hatasını itiraf edip tevbe ederse, Allah ona merhamet eder. O konuşmasını bitirdiğinde gözyaşlarım dinmişti. Babama, ''Benim adıma Allah'ın Resulüne cevap ver.'' dedim. ''Babam ne söyleyeceğimi bilmiyorum.'' dedi. Anneme sorduğumda o da aynı şeyi söyledi. Kur'an'dan ezberim çok değildi. Bu nedenle şöyle dedim. ''İnsanların benim hakkımda söylediklerini duyduğunu ve onların senin kalbinde yerleşip senin de onlara inandığını biliyorum. Eğer size masum olduğumu söylesem ki Allah benim masum olduğumu biliyor, bana inanmayacaksınız.'' Fakat eğer Allah'ın masum olduğumu bildiği şeyi yaptığımı ikrar etsem bana inanırsınız. Daha sonra Yakup ismini hatırlamak için zihnimi yokladım. Fakat hatırlayamadım. Bu nedenle şöyle dedim. Fakat ben Yusuf'un babasının dediği gibi diyeceğim. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı kendisinden yardım istenecek olan Allah'tır. Yusuf suresi. 18. Ayet Sonra yatağıma gittim ve Allah'ın benim suçsuz olduğumu bildireceğini ümit ederek uzandım. Benim hakkımda vahiy inmesini beklemiyordum. Çünkü adım Kur'an'da zikredilecek kadar değerli bir kimse olmadığımı düşünüyordum. Fakat peygamberin rüyasında benim suçsuz olduğuma işaret eden bir şeyler görmesini bekliyordum. O bizimle oturmaya devam etti ve bizler de yanındayken ona vahiy geldi. Böyle zamanlarda kendisinde meydana gelen kasılma yine başlamıştı. Ve bir kış günü olmasına rağmen üstünden terler boşanıyordu. O baskıdan kurtulduğunda memnun bir sesle, ''Ey Ayşe, Allah'a hamd et, çünkü O senin masum olduğunu açıkladı.'' dedi. ''Annem de bana, kalk ve Allah'ın Resulüne git.'' dedi. Ben, ''Hayır, Allah'a and olsun kalkıp ona gitmeyeceğim ve Allah'tan başka da kimseye hamd etmeyeceğim.'' dedim. İnen ayetler, şunlardı doğrusu uydurulmuş bir yalanla ifkile gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur o durumda siz onu iftirayı dillerinize aktardınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylediniz ve bunu da kolay sandınız oysa o Allah katında çok büyüktür onu işittiğiniz zaman bu konuda söz söylemek bize yakışmaz Allah'ım ''Sen yücesin, bu büyük bir iftiradır.'' demeniz gerekmez miydi? Eğer iman edenlerdenseniz bunun gibisine bir daha dönmemeniz için Allah size öğüt vermektedir. Nur Suresi Ayetler 11-12-15-17 Yeni inen vahi zina sorununun aslını anlatıyor ve zina cezası ile birlikte şerefli kadınlara iftira atanların kırbaçlanması gerektiğini de bildiriyordu. İftirayı açıkça yayan ve suçlarını itiraf eden Mistah, Hassan ve Hamne'ye bu ceza uygulandı. Fakat çok sinsi olan münafıklar gizli kalmışlar ve bu meselede payları olduğunu itiraf etmemişlerdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi takip etmekten vazgeçti ve onların cezasını Allah'a bıraktı. Ebu Bekir fakir olan Mistah'a bir miktar maaş bağlamıştı. Fakat onun suçlu olduğunu öğrenince Allah'a yemin olsun ki Aişe hakkında söylediklerinde ve başımıza getirdiği beladan sonra artık mislaha para verip yardım edemem dedi. Fakat bunun üzerine şu ayet-i nazil oldu. ''Sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz?'' Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Nur Suresi 22. Ayet Ebu Bekir, gerçekten Allah'ın beni bağışlamasını diliyorum, dedi. Sonra Mistah'a gidip her zaman verdiği şeyleri verdi ve Allah'a yemin olsun ki onu hiçbir zaman terk etmeyeceğim, dedi. Peygamber de aynı şekilde belli bir zaman geçtikten sonra hastana çok büyük cömertlik gösterdi. Musab'ın ölümü üzerine dul kalan kuzeni Hamne'yi de Talha ile evlendirdi. Hamne'nin Talha'dan iki oğlu oldu. Kureyş'in yaşadığı ikilem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı ve onu takip eden ayı Medine'de geçirdi. O ayın sonlarına doğru bir gece rüyasında başı tıraşlı bir şekilde Kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını elinde tuttuğunu gördü. Ertesi gün rüyasını sahabeye anlattı. Ve onları kendisiyle birlikte umre yapmaya davet etti. Bunun üzerine aceleyle yol hazırlıklarına girişildi. Kutsal mekanda kurban edilmek üzere yetmiş deve satın aldılar. Bu kurbanların etleri Mekke'deki fakirlere dağıtılacaktı. Peygamber hanımlarından birini yanında götürmeye karar verdi. Kura çektiklerinde Ümmü Seleme çıktı. Umre yapanlar arasında 2. Akabe biatında da bulunan iki Hazretli kadın Nusaybe ve Ümmü Menin vardı. Her adam avlanma amacıyla yanına birer kılıç aldı. Fakat tam yola çıkılmak üzereyken Ömer ve Saad İbni Ubade tamamen silahlanmayı önerdiler. Kureş haramaya rağmen saldırabilir dediler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu öneriyi kabul etmedi ve ben silah taşımayacağım, hac yapmaktan başka bir şey için yola çıkmıyorum dedi. İlk konaklarında kurban edilecek develerin kendisine getirilmesini istedi. Bir tanesini seçip Mekke'ye döndürdü ve sağ böğrüne bir işaret koyarak deveyi nişanladı. Devenin boynuna da çelenk astı ve diğer develerin de aynı şekilde nişanlanmasını emretti. Daha sonra Huzan'ın kağap kolundan bir adamı Kureyş'in tepkisini öğrenmek üzere gönderdi. Peygamberin başı açıktı ve iki parça dikişsiz kumaştan yapılmış geleneksel hac kıyafetini, ihram giymişti. İhramın bir parçası vücudun alt kısmını örtmek üzere bele dolanmış, diğer parçası da omuzlarına örtülmüştü. Peygamber iki rekat namaz kılarak hac için hazırlandı. Namazın arkasından hacıların söyledikleri lebeyk, lebeyk kelimesini tekrarlamaya başladı. Bu, işte sana geldim, emrindeyim Allah'ım anlamına geliyordu. Çoğu kişi onun gibi yaptı fakat birkaç kişi biraz daha ileride ihrama girmeyi tercih etti. Çünkü ihrama girmek, avlanmayla ilgili bir takım yasakları da beraberinde getiriyordu. Kureyşliler Medine'den hacıların yola çıktığı haberini alınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önceden tahmin ettiği gibi kuşkuya kapıldılar. Ve hemen meclisi topladılar. Şimdiye kadar hiç böyle ciddi bir ikilem yaşamamışlardı. Eğer mescidin koruyucuları olarak bine yakın Arap hacının yolunu keserlerse, kendi büyüklerinin dayandığı kanunlara aykırı düşeceklerdi. Diğer taraftan eğer düşmanlarının Mekke'ye barış ve rahatlık içine girmesine izin verirlerse bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için büyük bir moral zaferi olacaktı. Bu haberler tüm Arabistan'a yayılacak ve tüm ağızlarda tekrarlanacaktı. Aynı zamanda bu bir önceki başarısız Medine seferlerinin üstüne tuz biber olacaktı. Belki de en kötüsü, bu hacıların eski hac geleneğini devam ettirmeleri, onların İbrahim dinine bağlı olduklarını açığa çıkararak daha çok kişinin sempatisini kazanmalarını sağlayacaktı. Her şey gözden geçirildiğinde, onları Mekke'ye sokmamaları gerektiği kararına vardılar. Aramızda bir tek kişi canlı kaldığı sürece, Tanrı'ya and olsun, onlar giremeyecekler, dediler. Hacılar Usfan'a ulaştığında önceden gönderilen küçük grup Mekkelilerin Halid'i 200 adlı ile onların yaklaşmasını önlemek üzere gönderdikleri haberiyle geldi. Bunun üzerine peygamber kendilerini başka bir yoldan götürecek bir rehber aradı. Eslemli bir adam bu görevi üstlendi ve onları sahile doğru yöneltti. Hudeybe’ye giden geçide ulaşıncaya kadar aşılması zor ve dar bir yoldan ilerlediler. Hudeybiye, haram bölgenin hemen kenarında, Mekke'nin aşağısında açık bir araziydi. Rehberleri onları Halid'in gözünden kaçırmayı başarmıştı. Fakat yürürlerken o kadar çok toz kaldırmışlardı ki Halid onları fark etti ve Kureyşlilere onların yaklaştığı haberini vermek üzere Mekke'ye döndü. Peygamber, Hac için en gözde devesi olan Kesvah'ı seçmişti. Deve, geçinin sonuna geldiklerinde yere çöktü. Birçok kişinin Hal Al sesleri kayalarda yankılandı. Deveyi yerden kaldırmak için böyle derlerdi. Fakat tüm seslere rağmen deve yerde çakılmış gibi duruyordu. Kesva inatçı dediler. Fakat peygamber bunun şimdilik Hudeybiye'den öteye gitmemeleri gerektiğini gösteren bir işaret olduğunu biliyordu. O inatçı değil dedi. Bu onun tabiatı değildir. Fakat fili engelleyen güç onu da engelledi. Kureyş'i kastederek şunları ekledi. Bugün benden Allah'ın hudutlarına uygun her ne isterlerse onlara vereceğim. Daha sonra Kesva'ya bir şeyler söyledi. Deve hemen ayağa kalktı ve onu diğer hacılarla birlikte Hudeybey'e kadar götürdü. Peygamber orada kamp kurma emrini verdi. Fakat kamp kurdukları yerde hemen hemen hiç su yoktu. Sadece bir iki çukurda birikmiş su vardı ve adamlar susuzluktan şikayet ediyorlardı. Peygamber, kurban develerini gözeten Eslemli Naciye'yi yanına çağırdı ve ondan bulabildiği kadar suyu kovaya doldurup kendisine getirmesini istedi. Naciye, suyu getirdiğinde peygamber abdest aldı ve bir miktar suyu ağzına alıp tekrar kovanın içine boşalttı. Daha sonra sadağından bir ok aldı ve bu suyu al ve o çukura boşalt. Daha sonra bu okla karıştır, dedi. Naciye onun emrettiği gibi yaptı ve oku suya daldırır daldırmaz, temiz ve taze bir su o kadar hızlı ve çok olarak fışkırdı ki kendisini zor geri attı. Hacılar çukurun başında toplandılar. Bütün hayvanlar ve insanlar kana kana içtiler. Hacıların arasında İbni Übey dahil birkaç münafık vardı. İbni Übey su içerken kabilesinden bir adam ona şöyle dedi. ''Ey Hubab'ın babası, sana yazıklar olsun.'' ''Kendinin nerede olduğunu hala fark edemeyecek misin? Bundan daha fazla ne bekliyorsun?'' İbni Übey, ''Daha önce bunun aynısını gördüm.'' dedi. Bunun üzerine adam onu tehdit edercesine konuştu. İbni Übey de oğluyla birlikte peygambere gitti ve meseleyi anlatıp kendisinin yanlış anlaşıldığını söylemek istedi. Fakat daha o konuşmaya başlamadan peygamber ona, ''Bugün gördüğün şeyin aynısını daha önce nerede gördün?'' diye sordu. O, ''Buna benzer hiçbir şey görmedim.'' cevabını verdi. Peygamber, ''Peki o zaman niçin o lafları söyledin?'' dedi. İbni Übey, ''Allah'tan beni bağışlamasını diliyorum.'' dedi. Oğlu, ''Ey Allah'ın Resulü, onun için bağışlanma dile.'' dedi. Peygamber de onun için dua etti. Susuzluklarını giderdikten sonra, hacılar, bedevi reislerinden birinin hediye ettiği bir deveyle bir koyun sayesinde karınlarını doyurdular. Bu Bedevi kabilesi bir zamanlar mescidin koruyuculuğunu yapmış olan ve Eslem, Kab ve Mustalik boylarını içeren Beni Huzay'dı. Bunların hepsi şimdi peygambere iyi davranıyorlardı. Çünkü Müslüman olmayanlar için bile bu ittifakta politik bir avantaj vardı. Bu ittifak sayesinde Kureyş'le anlaşmalı olan en büyük düşmanları Beni Bekre karşı denge sağlamış oluyorlardı. Bu durum kısa bir süre sonra çok önemli olaylara sebep olacaktı. Fakat şimdilik Huza ve Bekir arasında savaş yoktu ve Kureyşliler şüphelenmelerine rağmen Huza'ya hoşgörü gösteriyorlardı. Huza'nın ileri gelenlerinden Budayl İbn Verka, hacıların Hudeybiye'de kamp kurdukları haberi geldiğinde Mekke'deydi. Daha sonra peygambere gelmiş ve ona Kureyş'in tutumu hakkında bilgi vermişti. Son adamları da ölünceye kadar sizinle Kabe arasındaki yolu kapalı tutmaya yemin ediyorlar dedi. Bunun üzerine peygamber, Biz buraya savaşmak için gelmedik. Sadece Beyt'i tavaf etmek için geldik. Yolumuza çıkanla savaşırız. Fakat ben onlara isterlerse tedbirlerini almaları ve yolu açmaları için süre tanıyorum." dedi. Bu değil ve yanındaki arkadaşları Mekke'ye döndüler. Kureyşliler onları asık suratla karşıladılar. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in neler söylediğini bildirmek istediklerinde Ebu Cehil'in oğlu İkrime onları duymak istemediklerini söyledi. Bunun üzerine sakifli müttefiklerinden biri olan Urve, onun annesi bir Mekkeliydi, bu tutumun çok saçma olduğunu söyledi. Safvan da Budel'e, gördüklerini ve duyduklarını bize anlat, dedi. Budel onlara, hacıların niyetlerinin barışçı olduğunu ve peygamberin kendilerinin gelişine kadar Kureyşlere hazırlanma süresi verdiğini haber verdi. Daha sonra Urve, Budel size hiç kimsenin reddedemeyeceği güzel bir teklif getirdi. Bunu kabul edin. ''İzin verin doğrudan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidip bunu tasdikleteyim. Onun yanına gider ve etrafındakileri gözlerim. Size haber getiren bir elçi olurum.'' dedi. Kureyşliler onun teklifini kabul ettiler. Fakat daha önceden tüm bedevi müttefiklerine kumanda eden, Ehabiş diye tanınan bir adamı elçi olarak göndermişlerdi. Bu adam Kinane kabilesinin Ben-il Haris kolundan Huleys'ti. Uhud'da cesetlere yapılan işkenceler nedeniyle Ebu Sufyan'ı azarlayan da Huleys'ti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yaklaştığını görünce ya onun davranışlarından ya da daha önce onun hakkında duyduklarından onun merhametli bir adam olduğunu ve kutsal şeylere çok önem verdiğini anladı. Bu nedenle nişanlanan kurban develerinin onu karşılamak üzere ileri sürülmesini emretti. Kurban nişanları ve boyunlarındaki süsleriyle yetmiş devenin geldiğini gören Huleys, bundan o kadar etkilendi ki, peygamberle konuşmaksızın doğruca Kureyşlere gitti ve hacıların niyetlerinin tamamen barışçı olduğunu söyledi. Mekkeliler biraz ileri giderek onun sadece bir çöl adamı olduğunu ve bu meselenin aslını anlayamayacağını söylediler. Bu büyük bir taktik hatasıydı. Bunu ise çok geç kalmışlardı. Huleys, ''Ey Kureyşliler!'' dedi sertçe. Biz sizinle müttefik olmadık ve bunun için anlaşma yapmadık. Allah'ın evine gelen birine nasıl engel olursunuz? Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki ya Muhammed'in yapacağı şeye izin verirsiniz ya da ben bütün ehab işleri geri çekerim, dedi. Onlar ortak bir noktaya varıncaya kadar bizi bekle, dediler. O sırada Sakifli Urve acıların kampına varmış ve peygamberle konuşmaya başlamıştı. Sanki kendisiyle eşit konumdaymış gibi karşısına oturmuştu ve ona hitap ettiğinde onun sakalını tutuyordu. Fakat muhacirlerden biri olan muhire onların yanında ayakta duruyordu. Urve peygamberin sakalını tutunca kılıcının yassı ucuyla onun eline vurdu. Bir iki dakika sonra Urve yine peygamberin sakalını tutunca eline daha şiddetli bir darbe indirdi. Ve henüz elin seninken elini Allah'ın Resulünün sakalından çek dedi ve bundan sonra peygambere fazla yakın olmaktan kaçındı. Fakat onunla konuştuktan sonra saatlerce kampta kaldı. Kureyşlilere onların elçisi olduğu kadar casusu da olmaya söz vermişti. Bu nedenle kampta gördüğü her şeyi not etti. Ancak onu en çok burada görmek için gelmediği ve hiçbir yerde rastlamadığı şeyleri görmek etkiledi. Mekke'ye döndüğünde Kureyşlilere şöyle dedi. Ey insanlar! Ben birçok krala, Kisra'ya, Kayser'e ve Necaşi'ye elçi olarak gönderildim. Hiçbir tebaanın kralına, Muhammed'in ashabının ona gösterdiği saygı kadar saygı gösterdiğini görmedim. O bir şey emretse, ağzından çıkar çıkmaz hemen yapıyorlar. O abdest alsa, abdest suyunu almak için yarış ediyorlar. O konuştuğunda hiç sesleri çıkmıyor. Onun yüzüne dimdik bakmıyorlar. Ona gösterdikleri saygıdan gözlerini yere indiriyorlar. O size iyi bir teklif yaptı. O halde bu teklifi kabul edin.'' Urve daha kamptayken peygamber Kab kabilesinden Hiras adındaki bir adamı deveye bindirip Kureyş'e elçi olarak göndermişti. Hiras oraya vardığında İkrim'e onun devesinin bacaklarını kesti. Fakat Huleys ve adamları araya girerek elçinin hayatını kurtardılar ve adamı peygambere geri gönderdiler. Döndüğünde Hiras, ''Ey Allah'ın Resulü, benden daha iyi bir himayesi olan bir adam gönder.'' dedi. Peygamber Ömer'i çağırdı. Fakat Ömer, Kureyşlerin onun kendilerine nedenli düşman olduğunu bildiklerini ve kabilesi Beni Adi'nin kendisini koruyacak kadar güçlü olmadığını söyledi. Fakat, dedi Ömer, Mekke'de benden daha güçlü, akraba yönünden zengin ve benden daha iyi bir himayeye sahip olan bir adam gösterebilirim. Osman İbni Afan. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman İbni Afan'ı Mekke'ye gönderdi. Abdüşemsli akrabaları ve diğerleri ona iyi davrandılar. Hudeybiye'dekilerin hiçbirine Kabeeye yaklaştırmayacaklarını söylemelerine rağmen onu Kabe'de tavaf etmeye davet ettiler. Fakat Osman bunu reddetti. Kureyşler İbni Übey'e de aynı imtiyazı teklif eden bir haber gönderdiler. Fakat İbnü Übey, Allah'ın Resulü tavaf etmedikçe beyti tavaf etmem cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duydu ve çok sevindi.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 Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman'ın yerine ben biat edeceğim dedi ve sol elini damadının eli gibi kabul edip sağ eli üstüne koyarak biat etti. Orada bulunanlardan sadece bir kişi çağrıya cevap vermedi. Bu da devesinin arkasına saklanan fakat gözden kaçmayan münafıklardan Ced İbni Kaisti. Kureyşliler Süheyli bir anlaşma imzalamak üzere gönderdiler. Onunla birlikte aynı kabileden olan Nikraz ve Hüveytip de geldiler. Peygamberle tartıştılar. Sahabe dışarıdan onların seslerine yükselip alçalmasını dinleyerek anlaşıp anlaşamadıklarını anlamaya çalışıyordu. Sonunda bir anlaşmaya vardılar. O zaman Peygamber Ali'ye, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayarak anlaşma metnini yazmasını söyledi. Fakat Süheyl karşı çıktı.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 Anlaşma metnine bu cümleler yazdırılınca Huzalılar ayağa kalkıp anlaşmasında biz Muhammed'le birlikteyiz dediler. Bunun üzerine Bekir'in adamları, biz de anlaşma ve taraflarında kureşle beraberiz. Hemen sonra bu anlaşmayı iki kabilenin de reisleri imzaladı. Anlaşma şu cümlelerle bitiyordu. Sen, Muhammed, bu yıl bizden ayrılacaksın ve biz orada bulunduğumuz sürece Mekke'ye girmeyeceksin. Fakat gelecek yıl...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 Fakat bu meselenin anlaşmaya kötü bir başlangıç olacağını sezdiklerinden olaya müdahale ettiler. ''Ey Muhammed! Senin yerine onun korumasını üzerimize alıyoruz.'' dediler. Bu, Ebu Cendel'in babasından ayrılıp onların yanında yaşayabileceği anlamına geliyordu. Mikraz ve Hüveytip sözlerinde durarak Ebu Cendel'i yanlarına aldılar. Peygamber, ''Sabırlı ol Ebu Cendel.''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 dedi. Bunun üzerine peygamber, ''Ben Allah'ın Resulüyüm ve ona karşı gelemem. O bana zafer verecek.'' dedi. Ömer, ''Fakat sen bize Kabe'ye gidip onu tavaf edeceğimizi söylememiş miydin?'' diye ısrar etti. ''Evet öyle.'' dedi peygamber. ''Fakat ben size bu yıl gideceğimizi söylemiş miydim?'' Ömer, böyle bir söz vermediğini söyledi. ''Muhakkak Kabe'ye gideceksiniz.'' dedi peygamber. ''Ve onu tavaf edeceksiniz.'' Fakat Ömer hala inatçılıkta ısrar ediyordu. Duygularını anlatmak üzere Ebu Bekir'e gitti. Ona da peygambere sorduğu soruların aynılarını sordu. Fakat Ebu Bekir, peygamberin cevaplarını duymamış olmasına rağmen her soruya aynı cevapları verdi. Ebu Bekir sonunda git ve onun özengisine yapış. Çünkü o doğru söylüyor dedi. Bu sözler söz konusu olumsuz duyguları tamamen ortadan kaldırmamasına rağmen Ömer'i etkiledi. Bu nedenle daha ileri gitmedi ve peygamber ona anlaşmayı imzalamasını söylediğinde sessizce imzaladı. Peygamber Süheyl'in oğlu Abdullah'a da anlaşmayı imzalamasını söyledi. Antlaşmada imzası olan diğer Müslümanlar Ali, Ebu Bekir, Abdurrahman İbni Av ve Muhammed İbni Mesleme'ydi. Kampı kaplayan genel üzüntü biraz geçmiş gibiydi.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 Bunu Allah'ın hac ibadetlerini kabul ettiğine bir işaret sayan hacılar çok sevindiler. İşte o zaman peygamberin neden kurbanlarını kesmelerini söylediğini anladılar. Medine'ye doğru yola çıktıklarında Ömer'in vicdanı kendini rahatsız etmeye başlamıştı. Peygamberle konuşmak isteyerek ona doğru yaklaştığında, peygamberin yüzündeki uzak ve soğuk ifadeyi gördüğü zaman sıkıntısı daha da arttı. Ömer ileriye doğru hızla atını sürerek, ''Ey Ömer, bırak da annen senin için matem tutsun.'' dedi. Daha sonraları peygambere karşı çıktığı için kendisi hakkında bir vahiy inmesinden korktuğunu anlatırdı. Arkasından bir atlı yaklaşıp kendisini peygamberin çağırdığını söyleyince korkusu daha da arttı. Fakat peygamberin yüzündeki sevinçli ifadeyi görür görmez korkuları kayboldu. ''Peygamber, bana güneşin altındaki her şeyden daha değerli olan bir sure nazil oldu.'' dedi.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 altından ırmaklar akan cennetlere sokması ve onların kötülüklerini örtüp bağışlaması içindir. İşte bu, Allah katında büyük kurtuluş ve mutluluktur. Fetih Suresi 4 ve 5. Ayetler Seferi durduran peygamberin rüyasına da Kur'an'da şöyle değiniliyordu. Andolsun Allah, Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse, mutlaka siz,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 Bunun üzerine azattığı köle, ismi Kevser, doğruca Medine'ye kaçtı. Karşı konulmaksızın mescide girdi ve kendini Resulullah'ın ayaklarına attı. O yaklaştığında peygamber, bu adam çok korkunç bir şey görmüş, dedi. Kevser, hemen arkadaşının öldürüldüğünü ve kendisinin de ölümden kurtulduğunu anlattı. O sırada Ebu Basir, elinde kılıcıyla göründü. Ey Allah'ın peygamberi, dedi. Sen görevini yaptın, beni onlara gönderdin.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 Bu nedenle iki öz erkek kardeşi Ümmü Gülsüm'ü geri götürmeye geldiklerinde peygamber onu bırakmadı. Kureyşliler de bunu fazla karşı çıkmadan kabul ettiler. Çünkü anlaşmada kadınlardan hiç bahsedilmiyordu. Daha sonra Zeyd, Zübeyir ve Abdurrahman İbni Av onunla evlenmek istediler. Peygamber ona Zeyd'le evlenmesini tavsiye etti. O da bu tavsiyeyi kabul etti. Anlaşma yapıldıktan bir ay sonra Ayşe ve babası kısa bir süre sonra sevince neden olacak olan büyük bir üzüntü yaşadılar. Ümmü Ruman hastalandı ve öldü. Onu Baki mezarlığına gömdüler. Peygamber onun cenaze namazını kıldı ve mezarına indi. Onun ölüm haberi Mekke'ye ve oğlu Abdülkabe'ye de ulaştı. Bu üzüntü Abdülkabe'ye uzun süreden beri düşündüğü bir şeyi uygulama olana verdi.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 Bazılarına göre de bu ayet peygamberle Kureyş liderlerinden biri arasında gelişen yakın ilişkiyi kastediyordu. Hudeybiye'den birkaç ay önce Habeşistan'dan peygamberin kuzeni Ubeydullah İbni Caş'ın ölüm haberi gelmişti. O, İslam'a girmeden önce Hristiyan'dı ve Habeşistan'a hicret ettikten kısa bir süre sonra tekrar Hristiyanlığa dönmüştü. Bu, Müslümanlıkta karar kılan ve Ebu Sufyan'ın kızı olan karısı Ümmü Habibe'yi çok üzmüştü. Kocasının ölümünden dört ay sonra peygamber Necaşi'ye kendi adına Ümmü Habibe ile arasında nikah kıymasını rica etti. Peygamber Ümmü Habibe'ye direkt olarak fikrini sormamıştı. Fakat Ümmü Habibe rüyasında kendisine birisinin gelip müminlerin annesi diye hitap ettiğini görmüş ve bunun peygamberin eşi olacağına işaret ettiğini tahmin etmişti. Ertesi gün rüyasını doğrulayan Necaşi'nin teklifini aldı. Bunun üzerine en yakın akrabası olan Halit İbni Said'i vekil olarak seçti. Necaşi de Cafer'in de içlerinde bulunduğu bir grup sahabe huzurunda nikahı kıydı. Daha sonra Necaşi sarayında düğün yemeği verdi ve bütün Müslümanları davet etti. Peygamber Cafer'e de artık gelip Medine'de yaşayabileceklerini bildiren bir mektup gönderdi. Cafer hemen yol hazırlıklarına başladı. Necaşi onlara yolculukta kullanmak üzere iki sandal verdi. Ümmü Habibe'nin de onlarla birlikte gitmesine karar verildi. Medine'de de onun için bir ev yapılmaya başlanmıştı. Necaşi o dönemde peygamberin mektup gönderdiği tek kral değildi. Hendek'te o büyük kayayı parçaladığında ilk vuruşunda ortaya çıkan ışıkla Yemen kalelerini görmüştü. Üçüncü ve son vuruşunda çıkan ışıkla da Medayindeki Kisra'nın Beyaz Sarayı'nı görmüştü.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 Onların görünüşü peygambere garip geldi ve ''Size böyle yapmanızı kim emrediyor?'' dedi. Onlar da Kisra'yı kastederek ''Rabbimiz'' dediler. Peygamber ''Benim Rabbim sakalımı uzatmamı ve bıyığımı kısaltmamı emrediyor'' dedi. Daha sonra onları ertesi gün gelmelerini söyleyerek gönderdi. O gece Cebrail geldi ve peygambere İran'da ayaklanma olduğunu, Kisra'nın öldürülüp yerine oğlunun geçtiğini haber verdi.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 Peygamber de ona Yemen'i yönetme görevini verdi. Bu, Hendek'te gördüğü ilk ışığın vadinin yerine geldiğini gösteriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mektubu, yine Kisra'nın ölümünden sonra ulaştı. Bu nedenle mektubu ondan sonra gelen Şah okudu ve yırttı. Peygamber bunu haber alınca, ''Ya Rabbi, aynı şekilde sen de onun krallığını parçala.''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 Bir taraftan hafızası zayıflıyor, diğer taraftan yapmadığı şeyleri yapmış gibi hayal ediyordu. Bunun yanı sıra çok zayıflamıştı ve yemek sunulduğunda kendisinde yiyebilecek gücü bulamıyordu. Kendisini iyileştirmesi için Allah'a dua ediyor ve uykusunda biri başında, diğeri ayağında iki kişinin oturduğunu fark ediyordu. Peygamber onlardan birinin diğerine onun hastalığının gerçek sebebini anlattığını ve kuyunun adını verdiğini duydu. Uyandığında, Cebrail geldi ve rüyasını doğrulayarak biri beş, diğeri altı ayetten oluşan iki sure getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'yi bu sureleri okuması için kuyuya gönderdi. Her ayette düğümün biri çözüldü ve hepsi çözüldüğünde peygamber hem bedenen hem de manen iyileşmişti. Bu surelerden ilki şuydu. De ki, sabahın Rabbine sığınırım, yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı çöktüğü zaman,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 Mekke ile yapılan anlaşma, kuzeydeki diğer tehlikelerle ilgilenme fırsatı verdi. Bu tehlikelerden en büyüğü, çoğu İslam düşmanı olan Yahudilerin yaşadığı Hayber şehriydi. Büyücü Lebi de büyük bir ihtimalle onlardan biri rüşvet vermişti. Fakat Beni Nadir ve onların Hayberli akrabalarına karşı bir gelişimde bulunmak için bundan daha kesin deliller ve genel nedenler vardı. Onların Medine'yi işgal etmesi söz konusu değildi.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 Bu nedenle şüphesiz Arabistan'ın en zengin topluluklarından biri olan Hayber'in fethinde de rol almamaları gerekiyordu.